rızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh. Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah bin Amr bin Haram el-Enşari radıyallahu anh Hazret oğullarının Beni Seleme kabilesine mensup olan ve Ebu Abdurrahman ve Ebu Muhammed künyeleriyle yad edilen Cabir bin Abdullah hicretten 16 yıl önce Medine'de dünyaya geldi. Uhud gazvesinde ilk şehit düşen sahabi Abdullah bin Amr bin Haram ile Resulullah'a biyat eden kadın sahabilerden Enişe bint Aname'nin evliliklerinden dünyaya gelen Cabir bin Abdullah, nübüvvetin 13. yılında yapılan ikinci Akabebiyatına katılan 70 kişilik heyetin en küçük üyesiydi. Uhud gazvesinde babası şehit düşünceye kadar hiçbir gazveye katılmamıştı Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Uhud gazvesinin hemen ardından düşmanları kovalamak üzere yapılan Hamraül Esed gazvesine iştirak etti. Bu gazveye sadece bir gün önce Uhud'da çarpışmış olanlara katılma izni verildiğini öğrenince Hz. Peygamber'in huzuruna çıkarak kız kardeşlerine bakma mecburiyeti dolayısıyla savaşa iştirak edemediğini söyledi ve ondan özel izin aldı. Peygamber Efendimiz'in orada bulunan 1400 kişiye hitap ettiği Bey'at-ı Rıdvan'da bulunmuş ve Allah Resulü'nün bugün sizler yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız dediğini rivayet etmiştir. Hayatının son yıllarında bu olaydan söz ederken eğer gözlerini kaybetmemiş olsaydı altında biat ettikleri ağacı gösterebileceğini söylemişti. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Cabir muhtelif savaşlara katılmış ve özellikle Şam'ın fethinde bulunmuştur. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde ise kavmini temsil etmekle görevlendirilmiştir. Hicretin 40. yılında Muaviye bin Ebu Sufya'nın kumandanlarından Büsur Ebu Ertat, halkı halifeye biat ettirmek üzere Medine'ye geldiğinde Cabir bin Abdullah, biat etmeden kimsenin biatını kabul etmeyeceğini ilan etti. Bunun üzerine Cabir müminlerin annesi Ümmü Seleme ile istişare ettikten sonra istemeyerek de olsa biat etmek zorunda kaldı. Yine Muaviye bin Ebu Sufyan 670 yılında Medinelilerin Hazreti Osman radiyallahu anh'ı katlettiklerini söyleyerek Hazreti Peygamberin minberleriyle asasını alıp Şam'a götürmek istediği zaman onu bu düşüncesinden Ebu Hüreyre ve Cabir bin Abdullah, Allah onlardan razı olsun, vazgeçirdiler. 692 senesinde Haccac, Mekke ve Medine valisi sıfatıyla Medine'ye gelince, Hz. Osman radiyallahu anh'ı şehit ettikleri ithamıyla şehir halkına hakaret ettikten sonra, aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu bazı sahabilerin ellerini kurşunla damgalattı. Hayatının son dönemlerinde gözlerini kaybeden Cabir bin Abdullah radiyallahu anh, hicretin 78. yılında Medine'de vefat etti. Etekleri topuğuna değmeyen bir izar giyen, başına beyaz bir sarık saran ve sarığın ucunu arka taraftan dışarı sarkıtan Cabir, Akabe bulunanlardan en son vefat eden sahabi olmuştur. Cabir bin Abdullah, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin özel iltifat ve ilgisine mazhar olan sahabilerden birisiydi. Peygamber Efendimiz bir defasında onu devesinin arkasına bindirmiş, hastalandığı zaman ziyaretine gitmiş, babasının şehadeti dolayısıyla üzüldüğünü görünce onun Allah Teala'nın iltifatına nail olduğunu haber vererek kendisini teselli etmişti. Cabir radiyallahu anh, babasının vefatı dolayısıyla sadece yetim kardeşlerine bakmaya değil, aynı zamanda babasından kalan borçları da ödemeye mecbur olduğu için maddi bakımdan çok zor durumda kaldı. Çoğu Yahudi olan alacaklılar, hurmaların toplanma zamanı gelince Cabir'den alacaklarını istediler. O da hurma bahçesinden başka gelirleri olmadığını ve o yılki mahsulün, borcunu karşılamaya yetmeyeceğini Allah Resulüne arz etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem toplanan hurmaları birkaç öbek halinde yıldırdı. Sonra da bunlardan en büyük öbeğin yanına oturarak ölçeyi eline aldı ve herkese alacağı nispetinde hurma vermeye başladı. Allah Resulünün bir mucizesi olarak Cabir'in bütün borçları ödendikten sonra hurmalardan herhangi bir şeyin eksilmediği görüldü. Daha sonra evlenen Cabir bin Abdullah radıyallahu an Zat-ı gazvesine gidildiğini duyunca Hz. Peygamberle birlikte savaşa katıldı. Bu kazveden dönerken onun zayıf ve bakımsız devesinin en geride kaldığını gören Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'e devesini çöktürmesini söyledi. Sonra da eline aldığı bir sopayla deveye vurunca dermansız hayvan Birçok deveyi geride bırakacak kadar canlanıp süratlendi. Yine bu yolculukta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddi sıkıntı içinde bulunduğunu bildiği Cabir'den devesini kendisine satmasını istedi. Uzun bir pazarlıktan sonra ve Medine'ye varınca teslim etmek şartıyla deveyi satın aldı Allah Resulü. Gazve dönüşü Cabir deveyi teslim etmek üzere götürünce Resulullah ona olan borcunu ödedi ve deveyi de kendisine hediye etti. O günden sonra bu olay, deve gecesi manasına gelen Leyletül Bair olarak anıla gelmiştir. Başta Hz. Peygamber olmak üzere Hz. Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hz. Ali, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hz. Muaz bin Cebel, Hazreti Zübeyir bin Avvam ve diğer sahabilerden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 Aziz Sahabe Kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aygün.